Ahmet Feyzi'nin müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine Sayın Hakimler! Bir din âlemiyle görüşmek, onun din hakikatlerine ait kitaplarını okumak ve yazmak ve dindaşlarının imdadına koşmak üzere, dinine ve Kur'anına ve Peygamberine hizmet etmek, bir mü'minin vazifesi ve hakkı değil midir? Bizi bu hizmeti diniyeden men eden bir kanun maddesi var mıdır? Bazı cihetlerin zamanımızdaki küfrü ve gayri ahlaki cereyanları tenkit etmesi bir suç mu teşkil ediyor? Biz ne siyasetle ne idareyle asla alakası olmayan yalnız dindar saf halk kitlesiyiz. Bir insana hüsnü zan etmek ve kıymet vermek herkesin şahsi bir kanaatıdır. Biz bedü zamanı zamanımızın en yüksek din alemi biliyoruz. Din hakikatlerini asla dal kavukluk yapmadan beyan ve ifade eden bir hakikat adamı biliyoruz. Mücahit adını vermekliğimiz, memleketimizi tehdit eden ahlaksızlık ve imansızlık cereyanlarına karşı, Kur'an'ın sarsılmaz hakikatlarına dayanarak giriştiği müdafaa ve hizmet-i diniyesinden dolayıdır. Din ve vicdan hürriyetinin hükümran olduğu bir memlekette vicdani kanaatilerimizden mes'ul olamayız. Bundan dolayı da kimseye hesap vermeye mecbur değiliz. Ahir zamanda hadisin haber verdiği şahısların meselesine gelince, bu mevzuları biz kendimizi uydurmadık. Bunların aslı dinde mevcuttur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerle ümmeti Muhammediyenin Aleyhisselatü Vesselam ömrünün 1500 seneyi pek geçmeyeceğini söylüyor. O zamana kadar da ümmeti Muhammediyenin Aleyhisselatü Vesselam ve dünyanın hayatında mühim tesir yapacak büyük tarih hadiselerini kıyamet alametleri diye haber veriyor. Bunların şerri üzerine ümmeti İslamiyenin nazar-ı dikkatini celbediyor. Gaflet ve cehaletle bu şerlere dûçâr olanların ebedi şekavet ve helaket ile karşılaşacaklarını söylüyorlar. Bunlara dair sayısız dini birhanlar mevcuttur. Biz ki Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'a inanmışız Şimdi bu imanın ve peygamberin sıdkına olan bu itikadın neticesi olarak kendimizi helak-i ebediden kurtarmak için çalışmayalım mı? Etrafımızda olup bitenleri görmeyelim mi? Acaba bu tehlikeli zaman gelmiş midir? Sakın bu tehlikelere düşen nesil biz olmayalım diye bunları mevcut dini hakikatlara tatbik çehdini göstermeyelim mi? Biz de önümüzdeki müspet delilleri ve vücud-u ilahiye bizi sevk eden hakayıkı müberhene ve ilmiyeyi görmeyerek sırf Avrupa dinsizliğini en büyük lazime medeniyet ve şiar-ı irfan addile dinimizi terk etsek acaba helak-ı ebedîden bizi kim kurtaracak bunu düşünmeyelim mi bu zihniyette olan Kur'an'dan ve onun hakayıkından üstün bir şey tanımayan bir insan sırf fani cezalar korkusuyla kendini ebedî helake atar mı ya hut bazı kıymetlere değer verir mi Allah ve Resulüne ve dinine hizmet vazifesinden vazgeçer mi İşte bizi bediü zamana bağlayan hakiki amiller bunlardır başka bir menba dini var mı ki biz ruhumuzun bu ezeli ihtiyaçlarını onunla teskin edelim Sayın savcı bize kütüphaneleri dolduran binlerce Arapça ve bugünün ruhuna tercüman olamayan kitapları tavsiye ediyor Sayın savcı ve onun gibi düşünenler, Risale-i Nur namı altındaki külliyatı ilmiyeyi ve hazine-i hürriyeti ve hakikat-ı beğenmeyebilirler, tenkit de edebilirler. Bu, kendilerinin bileceği bir iştir. Bizim şu veya bu esere rağbet etmemize ve ona kıymet vermemize karışamazlar. Biz Risale-i Nur'u seviyoruz ve ona hakiki ve riyasız bir din kitabı ve Kur'an tefsiri biliyoruz. Kıymet ölçüleri ve hükümleri vicdani bir takdir meselesidir. Buna kimse müdahale edemez. Evet biz Risale-i Nur müellifinin velayetine ve daima aynı hakikat dersi verdiğine kailiz. Kendisinin kabul etmemesi bizim bu kanaatımızı sarsmıyor. Ancak bizim kabul ettiğimiz kerameti kevniyesinden dolayı değil, nurların dersinde harikulade ve ekmel tezahürlerine şahit olduğumuz ve bütün cihanı irfana meydan okuyan kerarameti ilmiyesinden dolayıdır. Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde, bu kadar feyzi ilim neşreden ve ilminin harikalarıyla en münteha mesaili ilmiye ve âliyede, en yüksek mütefekkirleri dair hayrette bırakacak, bir mantık ulviyeti ibraz eden. ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanda, bu kadar cazibedar bir tarzı beyan ve sürükleyici bir hararet izhar eden ve gayet feyyaz bir aşk ve heyecan terenümeden ve bir deryayı iman ve bir hazine-i tevhid ve bir umman-ı hikmet halinde coşan bir ikinci bedîü zaman gösterebilir misiniz? Fani zevahirin âlâ işine edna bir meyil ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir menfaat ve lezzete tenezzül Levsi Fani'nin ayağına dolaşan bütün yaltaklanmalarına asla kıymet vermeyen, kimseden bir şey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arz edilenleri kabul etmeyen İffet ve ismetin en ali örneklerini yaşatarak saburane, mütehammilane her nevi mahrumiyetlere göğüs germek suretiyle kendini hakikata ve en ı Kur'aniyeye ve ma'arifi Muhammediyenin aleyhissalatu ve izharına vakfeden ve memleket ve milletin ıstırabatı karşısında pür rahmü şefkat ağlayan, kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden asla vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve bi bakmayarak insanları gayayı cehil ve girtbadı inkardan kurtarmaya hasbi ve ilahi bir cehd ile çalışan ve savaşan fazilet ve nur abidesini Üstad adletmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Kendisinin bu arz edilen keramet ilmiyesiyle beraber, sırf ahlak ölçülerinin kaybolduğu böyle bir devirde, gösterdiği bu misilsiz feragat ve istina ve şaheser-i ismet ve istikamet dolayısıyla, yine bir enmüzeci kemal ve mihrab-ı fazilet olarak tanınmaya ve iktidâ edilmeye şayandır. İşte biz Bedü Zaman'a ve eserlerine bu gözle bakıyoruz. Acaba muma ileyhe sıf imanımızdan neşet eden bu bağlılığımız ve Kur'an'ın ve beyanat-ı Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam küfür ve sui ahlak hakkındaki şiddetli tevbih ve tezziflerine bu imanımız dolayısıyla iştirakimiz bizi levsifani add edilen siyasetçi mi yaptı? Yoksa 25 seneden beri din hakikatlarını öğrenemeyen ve helakı mutlaka giden soyumuzun bir kısım evlatlarına onları helak ebediden kurtarmak için Allah ve Resul'ünden hakikat ve Kur'an'dan haber vermek onların temiz ruhlarını, masum vicdanlarını ıslah etmeye hiç ifsad denilir mi? Sayın hakimler, biz asla siyasetçi değiliz. Biz siyaseti Bizim gibi siyaset ehli olmayana binbir çeşit veballer, tehlikeler ve mesuliyetler taşıyan bir meslek biliriz. Fani zebahire de zaten kıymet vermeyiz. Dünyaya ancak rızai ilahiye bizi götüren hayırlı ve bakıyoruz. Bu itibarla siyaset peşinde koşmayı ve devlet mefhumu ile mübareze ittihamını şiddetle reddediyoruz. Eğer böyle bir kasdolaydı 25 seneden beri edna bir tezahür olurdu. Evet bizim menfi bir cephemiz, ahlaksızlığa ve imansızlığa müteveccih bir takbih tarafımız var. Bu sırf imandan ve Kur'an'ın bu mevzular üzerindeki şiddeti beyan ve azameti tevbihine biz zarure iştirakimizden ileri geliyor. Eğer bu esbab-ı mucibe samimiyetin ve ihlasın, hakikat ve saffetin bu tarzı beyanı size kanaat vermediyse bize ne şekil isterseniz ceza veriniz. Lakin unutmayınız ki bugün 600 milyon insanın mensubiyetini taşıdığı Hazreti İsa Aleyhisselam zamanının idarecileri tarafından sırf insanlığın saadeti için kalbi çarptığı ve emaneti tebliğ hamil bulunduğu sebeplerle adi bir hırsız gibi idama mahkum edilmişti. Biz hür söylediğimizden dolayı maruz kalacağımız bu mahkumiyeti İftiharla karşılayacağız ve sadece hasbunallahu ve nimel vekil nidası ile dergahı kadiül hacata el açacağız. Afyon cezaevinde mevkuf ortaklar bucağından Ahmet Feizi Kul. Ceylan'ın müdafaasıdır. Afyon ağır ceza mahkemesine. Makam iddianın habbey kubbe yaparak iftiharla kabul ettiğim üstadıma ve Risale-i Nura hizmetimle beni büyük bir diplomat ve entrigacı bir adam tarzında gösterip, nurlara gelen mevhum suçta bana büyük bir hisse vermesine mukabil derim ki, dini ve imani ve ahlaki eserlerini okumakla, o uğurda hayatımı tereddütsüz feda eder derecesinde istifade ettiğim, üstadım Bediüzzaman'la yakından alakadarım. Fakat bu alaka, makam-i iddianın dediği gibi, vatana ve millete mazarratlı ve halkı devlet aleyhine teşvik etmek değil, Belki hiçbir beşerin, kendisini kurtaramayacağı kabrin, idam-ı ebedisinden kendimi ve benim gibi bu tehlikeli zamanda imanını kurtarmaya, ahlakını düzeltmeye ve vatana ve millete birer uzbu nâfî olma muhtaç olan din kardeşlerimin imanlarını kurtarmak yolundaki, kopmaz ve kopmayacak bir alakadır. Kendisinin yakınlarındanım. Dört sene kadar ara sıra hizmetini müftehirane yapmışım. Bu müddet zarfında, kendisinin serâpa faziletinden başka, hiçbir şeyine şahit değilim. Onun ağzından bir defa olsun, mehdiliğine ve mücedditliğine dair bir kelime duymadım. Tevazuun kemalinde olduğuna, yüz binlere aşan nur nüshaları ve onları okumakla imanlarını kurtaran yüzbinler halis nur şakirtleri şahittir. O mübarek üstadım, kendisini bizim gibi nur talebesi olarak görür, ve öyle iddia eder. Bunu elinizde bulunan birçok mektuplarında, hususan Asayi Musa Mecmua'sının içindeki İhlas risalesinde kolaylıkla görmek mümkündür. Kendisi, baki ve güneş gibi ve elmas misilli hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez ve fani şahıslar o kıymetler hakikatlara sahip çıkamazlar diye risale ve mektuplarında tekrarla zikrettiği halde o zatın tefahürüne hükmetmek ve mehdilik ve mücedditlik dava ettiğini iddia etmek, hiçbir akl-i selimin kârı değildir. Zira bütün risale ve mektupları insaf ve dikkat ile okursanız, bu muhterem allame zamanın asırlardan beri emsaline tesadüf edilmez bir din alimi ve benzerine rastlanmayacak bir iman kurtarıcısı, Bolşevizmin kızıl kıvılcımlarının, saçaklarımızı sarmak istediği bir zamanda, vatana ve millete bir ordudan daha çok menfaat ve bereketi bulunan bir vatanperver olduğuna, siz de kanaat-ı kat'iye edersiniz. İşte böyle bir esere ve o eseri tehlif eden muhterem üstada, daha evvelden şakirt olamadığıma müteessifim. Muhterem heyet takime. İşte hadsiz menfaatlerini kendimde tecrübe ettiğim Risale-i Nur'dan, benim gibi vatan evlatlarının istifadeleri için, resmi bir izinle, Eskişehir'de gençlik rehberini kutsi bir hizmet-i milliye fikriyle tabettirdim. ettirdim. Benim gibi bir biçarenin, Kur'an'ın hakiki ve cerhedilmez bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla imana hizmeti tebrik ve takdir ile mukabele görmesi lazım ve teşvike pek muhtaç iken, Böyle ağır muamele görmekliğimiz hakikat adalete ne kadar muhaliftir sizlerden soruyoruz. Ve mahkemeyi adilenizden ruhumuzun gıdası ve sebebi necatımız ve ebedi saadetimizin anahtarı olan nur risalelerinin serbestiyetine karar vermenizi talep eder. Eğer yukarıda bir kısmını zikr-i ettiğim vaziyetler nazarınızda bir cürüm teşkil ediyorsa vereceğiniz en ağır cezanızı Kemal Rıza'yı kalbiyle kabul edeceğimi arz ederim. Afyon Cezaevinde mevkuf Emirdağlı Ceylan Çalışkan Mustafa Osman'ın müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine gizli cemiyet kurmak ve dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini bozabilecek hareketlerde bulunmaktan zanlı Bedüzzaman Said Nursi'nin rejim aleyhindeki mevhum faaliyetine iştirak ettiğim iddia edilerek suç konusu olarak gösterilen meselelere karşı derim ki 1 Evet ben de birçok nur talebeleri gibi hakiki Türklüğe ve İslamiyete yaraşan ve tarihi bir şeref ve faziletimiz olan terbiye-i medeniyeyi, diniyeyi ve milli bir şiar olan ahlak-ı Kur'aniyeyi öğrenerek vatan ve millete faydalı bir uzun olmak ve yabancı ideolojilerin tesiratından korunarak din ve imanımı muhafaza ve öğrenmek kastiyle nur risalelerini tedarik ederek okumaya başladım. Ecdadımızın, tarihlere şan salıp nam veren ahlak ve şerefini paymal eden, sefahet ve rezaletin ve ahlak-ı seyyenin cemiyet hayatını zehirlediği ve kötü ahlak sahiplerini dahi iğrendirecek derecede sokaklara kadar sardığı ve efkâr-ı telaşa düşürdüğü ve her sınıf ailenin ocağı başında dedikodu mevzu olduğu, ve Efkar-ı Ame'nin bir dili mahiyetindeki gazete ve mecmuaların ahlak zabıtası haberleri şeklinde ve muhtelif mevzulardaki tenkitlerine sebep olan bu elim ahvalin pek süratle genişlediği ve adeta umumileşmek istidadını gösterdiği bir devrede düştüğüm ahlaksızlık uçurumundan dini, ahlaki, ictimai, edebi dersleriyle her Müslim okuyucusunu kurtardığı gibi, beni de kurtaran Risale-i Nur külliyatını okumak, ve benim bu eserleri okuduğumu bilen, ve işiten vatandaşlarımın, bir ahlak etmek için, benden musırrane istemeleri üzerine, onlara risale vermek, ve dolayısıyla serserileşmiş, ve serserileşmek, ve batan ve millete muzır bir hale gelmek istidadını gösteren fertleri, bu risalelerle, bu nurların müessir telkinatları ile kurtarıp, Beşeriyete faydalı birer insan olmalarına hadim ve vesile olan ve memleketimizde de sirayeti ve salgını görülen ve bütün dünyayı titreten kızıl veba komünizm tehlikesine karşı dini ve müessir telkinatı bakımından manevi bir mücahit olan Bediüzzaman, takdir ve tebciyle layık, kutsi ve manevi mücahidesinin nurlu ve müessir silahı olan ve yirmi senede yirmi bin, ve belki çok fazla adamı vatan ve millete faydalı bir hale sokma vesile olan nur risalelerini okutmak, ne derece şahsım için bir suç mevzu ve müellifi muhteremi için sebebi itham olabilir? Vicdanınıza soruyorum. 2- Savcılık makamının, mevzudur diye gayri ilmi iddia ettiği hadisin hadis kitaplarında sahih olduğu, hadis alimlerinin kabuliyle ve hürriyetten evvel meşrutiyet devri ulemasına, Japonya'nın ve İngiltere Anglikan Kilisesi'nin sorduğu sualler münasebetiyle, o devrin allameleri olan İstanbul alimleri Bediüzzaman olan müellifi muhtereme sorarak, şimdi ismi beşinci şua olan, eserde görülmekte olan o zamanki bu hadisin tevilen cevaplarını, o ehemmiyetli alimlerin kabul edip itiraz edememeleriyle sahih olduğu kat'î sabittir. Hem yalnız Risale-i Nur'un bu kısmı değil, bütün hakikatları ve dersleri hiçbir hakiki İslam aliminin itiraz edemeyeceği kadar kuvvetli hakikatlerdir ki, diyanet riyaseti başta olarak bütün memleketteki hakiki alimler kabul ve tazime, ta devri i meşrutiyetten beri mecbur kalmışlar. O hakikatları ve o kuvvetli bürhanları, ismi alim olan ve hakikat ilminden Bî-Behre bir iki ferdin itiraz ve iddiası çürütemez hem gayet gülünç olur. Maddi ve manevi menafi'i zahir olan ve vatanın her tarafında ve her sınıf halk tabakasında hayatı ı bakiyelerini idamdan kurtarmak için takdir ile okunan ve onunla imanlarını kurtardıklarından müellif-i muhteremine ebedi minnettar kalan binlerle vatandaşın faydalendiği Kur'an ve iman hakikatlarına meftun olarak, müellifine bir şükran borcu olarak bir mektup yazmak, ve sebebi itham olan hadisin inkar edilmeyen hakikatlarına istinad ederek bazı ef'al ve asara nazar edip hadisin mazharı olan bu memlekette zuhur etmiş gibi bakmak ve böyle bir zanna düşerek ve birçok İslam alimlerinin ihbaratına dayanarak bazı hataların tamiri cihetine gidilmesini bir fütuhat-ı kur'aniye kabul edip izharı ı şadumani eylemek ve bu görüş ve noktayı nazarını eserleriyle tefeyyüz ettiği bir üstada mahremanı arz etmek, vatan ve milletin anarşiliğe ve dolayısıyla bütün dünyayı titreten kızıl tehlikenin kucağına düşmemesini temenni etmek, rejime bir hıyanet midir? İnkılaba dil uzatmak mıdır? Ve o takdire ve tebciyle çok elyak ilim adamını, aynı iftiralardan birkaç mahkeme teberri ettirdiği halde, aynı mevzularla zan altına alıp, kimsesiz ve çok ihtiyar, ve münzevi olduğu halde tevkif ve tecrid ederek tahti muhakemeye alıp bizim de bu ilmi noktayı nazarımızı ve imanımızı kurtarmak için çalışmalarımızı bir suç telakki edip onun güya devletin emniyetini ihlal suçuna delil ve bürhan göstermek hangi vicdanın adilane kararıdır mahkemenizden soruyorum vicdanınıza bırakıyorum. 3 Vedü zamanın resimlerini mukaddes bir şey imiş gibi taşımak ve mektubatını toplamak ve mektuplaşmak diye olan sebebi ithama gelince hayatı maneviye ve bakiyemi idamdan kurtarmağa ve maddi hayatın lezzet ve saadetini tattırmağa ve benim gibi binlerle fertlerin imanlarının kurtulmasına eserleriyle vesile olan bir alimi kül ve bir müellifi muhteremin değil basit bir resmini taşımak Altın ve mücevheratla süsleyerek taşımak ve ona tebrik ve mektup göndermek ve onu sevenlerle tanışmak, beşeriyetin her ferdi gibi benim de bir hakkımdır. Bu hukukumun bir suç konusu olacağını zannetmiyor ve son söz olarak diyorum ki, vatan ve millete ve insanlık camiasına hizmet edebilmek için, hakim kimdir, başına gelen, fehvasınca, İki vilayetin ve birçok kazaların zabıtasının dahi şehadet edebileceği şekilde serserilikten şahıslarını bu nur risaleleriyle kurtarıp başkalarını da kurtarma vesile olan nur şakiplerinin uzun senelerden beri bu vatan ve millete bu vatandaki idareye yaptıkları vatanî hizmet binlerle kişilik zabıta kuvvetinin hizmetinden hakikatte daha mühim iken ve takdire ve iltifata daha layık iken su-i tefsire uğratılarak Adeta bir ecinel bir rejimi hesabına kasten hareket eder gibi bizleri tevkif ve muhakemelere verip işimizi gücümüzü ayaklar altında bırakmak ve biçare evladı iyalimizi perişan edip ağlatmak hangi demokrasi kanunlarıyla hangi yeminli ve yüminli adil hakimlerin vicdani ve adilane kararlarıyla kabili eliptir? Mahkemenizden ve vicdanınızdan soruyorum. Ve büyük ve adil Türk milleti ve onun ali meclisi namına icray adalet eden muhterem mahkemenizden pek çok fevaili ve menafii meydanda olup inkar edemediğimiz bu eserlerin serbestiyetini ve bizim de beraatimizi talep ediyorum. Afyon cezaevinde mevkuf Safranbolulu Mustafa Osman Hıfsı Bayram'ın müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine Dini hissiyatı alet ederek Devletin emniyetini ihlale teşebbüsten sanık İslam Âlemi zamanın millet ve memlekete çok faydeli hakayiki Kur'aniye ve imaniyeyi ders veren eserlerinden okumaklığımı din ve iman cihetinde çok istifade ederek ahlak-ı Kur'aniyeyi tahsilime amil olan bu derslerden bazı tanıdıklara da talebi üzerine milli bir şiarımız olan ders-i imaniye ve terbiye-i diniye ve ahlakiyeyi tahsillerine sebep olmak hayrına nailiyet arzusuyla vermekliğimi ve temin etmekliğimi ve bazı tanıdıkların dostane veya ilmi mahiyetindeki mektupların adresime göndermelerini bahane ederek mumaileyhe suç ortağı göstermektedir. Sebebi ithamı olan bu meselelere itiraz ederim ki 1. üzerinden muhakeme geçen beraat ettirilip müellifine iade edilen ve bütün İslam ve memleket ulemasının takdir ve tasvibine mazhar olan Risale-i Nur'u, iddia makamının üzerinde durduğu şekilde bir fikri mefsedetle okumadığım gibi, her Risalesini de baştan başa Kur'an'ın bir mühim tefsiri olup, insanları ahlaken yükseltmeye, fazilet sahibi kılmaya, milletleri uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmaya vesile olan İslami dersi ve dini terbiyeyi müessir bir surette ders verip, millet ve memlekete, Hatta beşeriyete manen en büyük yardım ve iyilikleri yapan bir eser olarak gördüğümden, din ve imanımı muhafaza ve taallüm maksadıyla okumayı ve bazı kimselere vermeyi veya temin edivermeyi bir suç zannetmiyorum. Çünkü hiçbir yerde nur talebelerinin vatan ve millete ve idareye zararlı bir hadiseye katıldıkları görülmemiş ve zabıtaca kaydedilmemiştir. Ve aynı zamanda, okunup ve okutulmasında gizlilik var diye ileri sürülecek bir gizli cemiyet şüphesi uyanması ise çok yersizdir. Çünkü nur talebelerinin gerek ilmi ve gerekse siyasi, gizli veya meydanda hiçbir cemiyet ile alakaları yoktur. Hatta aynı isnatlarla birkaç sene evvel zamanla beraber çok kimseler, denizli ağır ceza mahkemesine verilip muhakeme edildikleri ve çok inceden inceye tahkik ve tamik edildiği vakit, bütün risaleler dahil olduğu halde, hep beraber beraat etmişlerdir. Müellifi ve eserleri beraat eden bir tehlifatı okumayı ve okutmayı, devlet emniyetini ihlal ve rejime hıyanet gibi çok ağır bir cürme delil ve sebebi itham olarak göstermek, ne derece icab adalettir bilmiyorum, vicdanlarınıza havale ediyorum. 2- Hem Bayezid'den bilmediğim bir kimse tarafından, ben mevkuf iken gönderilen bir risalede, sebebi i ittihamım arasındadır. Bu risaleyi görmedim. İçindekilerden bir haberim. Eğer risale-i nur ise, kabul ediyorum. Sizler sorun, cevap vereyim. Yalnız iddianamede savcının, mehdilikten bahsettiğini öğrendim. Halbuki üstadım, bu gibi isnatlardan müberradır. Böyle bir şeyi lisanından duymadığımız gibi, eserlerinde de görmedik ve talebelerini her fırsatta şahsına hürmet ve tazimden ve makam vermekten men etmiş ve kerane mektup yazanları dahi takbih etmiştir. Bizler kendisini hubbu cahtan müberra zamanın en yüksek bir alimi ve bir ilmi tahkik hocası olarak biliyoruz. Mevkuf hıfsı bayram